Oraya gidiyor abi ses Hani git bakayım geliyor mu ses Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdelillahi nehmaduhu Ve nesta'inuhu ve nestağfirun Ve nevzü billahi min şururu Enfusina ve min seyyati amalina Men yehdillahu felamudillelah Ve men yudlil felahadiyelah وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ وَاَخْتَوُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ Muhterem kardeşlerim bu haftaki sohbetimizin mevzusu İslam'ın tümüne sarılmak. İslam dininin getirdiği kural ve kaidelerin, emir ve yasakların irili ufaklı, büyüklü, küçüklü tümüne sarılmak gerek hafta içerisinde gerekse sahil zamanlarda bazı kardeşlerimizin bu tür sorularıyla karşılaşıyoruz şunu şunu yaparsam dinden mi çıkarım şunu yaparsam kafir mi olurum şunu yaparsam müşrik mi olurum hanım şunu giyerse dinden mi çıkar şunu konuşursam İslam'dan mı çıkarım şeklinde sorular oluyor şeytan al tuzak ve hillelerine baktığımız zaman şeytanın tuzaklarından en büyük tuzağı küçük günahları süslü göstermesi, küçük hayır ve iyilikleri de çok küçük göstermesi. Bundan dolayı insanı uzaklaştırması. Yani tuzak buradan başlıyor. Küçük günahlara başlandığın zaman büyükleri geliyor. Küçük sevap ve iyilikleri de küçük görüp terk ettiğin zaman büyükleri de terk etme geliyor. Onun için ne güzel demiş siz yokken sadaka vermezseniz var olduğunda nasıl verirsiniz 2 milyon param var 100 bin lira sadaka veremezsen 2 milyonun 100 bin lirasını sadaka veremezsen 100 bin lira sana ağır gelirse bu cüzi bir hayırı kaçırırsan 100 milyarın olduğu zaman 2 milyar sadaka nasıl verirsin ki onun için bakın çok güzel bir kaide bu ayet yani yokken verilmesi gerekiyor bu hayır ve iyiliklerin celbi anlamında tefsirinde anlatıyor. Diyor ki e, küçü iyilikleri ve hayırların küçümsenmemesi gerekiyor. O küçük büyüye götüren yoldur. Onun için bugün bu haftaki sohbetimizde İslam'ın tümüne sarılmak. Ayrım yapmadan, sınıflandırmadan, kademe kademe ayırmadan buna hazırım buna değilim. Bu benim için uygun mu bu değil mi? Ben bu makamda mıyım değil miyim? Ben fazla takılmadım cemaate bunu yapar mıyım yapamaz mıyım? Taşır mıyım taşımaz mıyım şeklindeki sorular kavli olarak kişi konuşmasa bile nefsinde gizledikleri bu şeyler ancak şeytanın bir oyunudur. Ey iman edenler hep birden silme baştan İslam'a girin. Bu ayeti kerimenin tefsiri üzerine duracağız. Bakara suresi ayet 208. Ey iman edenler hep birden silme barışa girin. Buradaki silmenin barışın ne olduğunu tefsircilerin gözüyle inşallah bakacağız. Allahu Teala insanlara rasuluna itaat etmeyi, onu tasdik etmeyi, dindeki bütün hükün ve prensipleri benimsemeyi buyurmaktadır bu ayeti kerimede. İbni Kesir Rahimullah dinde hiçbir ayrım yapmadan, iri ufaklı saymadan, büyük küçük saymadan, gücüm yetiyor yetmiyor ayrımına kalkışmadan, sil baştan, ayetteki sil baştan dediği misfaktan tutun, enale la ilahe illallah'a kadar, la ilahe illallah'tan tutun, yolda insanlara eza verilen, veren bir şeyin giderme, giderilmesidir diyor bu ayet. La ilahe illallah en alası imanın en ednası da insanlara eza veren bir şeyin giderilmesinin hadisinin anlamı budur diyor. Sil baştan tüyüyle ayetten maksat budur diyor. Hiçbir şeyi ayırmadan ayırabilir misiniz? Yolda insanlara eza veren bir şey iman olur mu? Bakın ne kadar küçük edna bir şey. Ama en alada la ilahe illallah. Bunların içindeki cüzleri ayır ayır edebilir miyiz? Bunun ilmini bildiğimiz zaman bildiğimiz halde şeytan aleyhine'nin sultasına zaman zaman alet olabiliyoruz. Kim böyle bir ayrıma gidebilir ki? Af, ibn Abbas, taus, dehab, ikime, katede, Zeyd bu ayetin tefsirinde şunları söylemiştir: Allah'ın koyduğu kanun ve hükümleri Allah'tan geldiğini tasdik ederek. Hiçbir ayrım yapmadan irili ufaklı tümünü kabul etmektir bu ayet diyor. Ve gücü yettiğince bunlarla yaşamaktır diyor. Ya şu da kafir mi eder? Namazın burasını yapmasan dinden mi çıkarsın? Şunu şöyle yapsan ne olur ki? Şuna şöyle konuşsam ne olur ki? Hep birden anlamına gelen topluca anlamında İbni Mesud Mücahit Ali İkrim'e şöyle demişlerdir. İslam dininde hiçbir ayrım yapmadan irini ufaklı topluca şeytan aleyhilane insanların üzerindeki etkileri dindeki hüküm ve kural ve kaideleri küçüğe büyüğe ayırır. Sonra küçükleri terk ettirir. Küçükleri terk ede ede büyükler nefsine ağır gelir diyor kat eder Ve büyükleri de terk etmeye başlar. Sonunda kuru bir namaz kalır hadisi de bunu işaret eder diyor. Bunu terk et. O ufak, o ufak, o ufak. Sonunda insan öyle bir duruma gelir ki kuru bir namaz kalır diyor. Sonra o da şiddetli bir rüzgarda yıkılıverir diyor. Allah korusun. Altı boşalmış bir İslam'ın, o küçük bu küçük diye terk edilmiş ibadetlerin, o küçük bu küçük diye, Sevapta celbin, hayırda, hayırın celbinin terki altı oyulmuş temelleri boş bir bina gibi olur diyor. O da kuru bir namazdır diyor kateder Allah anh. Kuru bir namaz kalır. Şiddetli bir fırtınada yani şeytanın şiddetli bir uğraşmasında onu da zayi eder diyor. Buna sebepse küçük saydığı günahları işlemesi... Ve küçük saydığı amel ve ibadetleri elde etmek için gayret sarf etmemesidir diyor. Evet. Hep birden topluca sil baştan e, barışa girin ayetinin anlamında dehak şöyle demiştir. Allah'ın kural ve kaidelerini emir ve yasaklarını hiçbir ayrım yapmadan gücün yettiğince uygulamak demektir diyor. Değilse buradaki hep birlikte silme barışa İslam anlamıdır diyor. Zaten İslam eşittir barış. Yani şöyle ayet topluca sil baştan İslam'ın rüküllerini yaşayın anlamındadır. İslam'ın karşılığı barış demekti zaten. Topluca Allah'ın hükümlerini ayrım yapmadan büyük küçük gözetmeden itaat etmek demektir diyor. Bu izah, buraya kadar olan izah, İbni Kesir'deki Bakara 208. ayetin tefsiriydi. Af, Af'ın, Mücahid'in, Tavus'un, Dahak'ın, İkrimen'in, Kateden'in, Sudin'in, İbni Zeyd'in, İbni Mesud'un, İbni Abbas'ın, Ali'nin, İkrimen'in, Rabia'nın bunların tümünün tefsiri. Hatta Rabia diyor ki radıyallahu anh, bu konuda muhalif olan hiçbir sahabe ve tabi'in alimleri bilinmemiştir diyor. Bu ayetin anlamı sil baştan topluca barışa girin anlamı hakkında hiçbir ihtilaf olmamıştır diyor. Tümü bu anlamda zikretmişlerdir. Ve tasdik edin kulların İslam'ın bütün hükümleri ve prensiplerini benimsemeleri, bütün buyrukları uygulamaları, bütün yasaklardan güçleri yettiğince kaçınmalarıdır diyor İbn Kesir Rahimullah da bu izahı yapıyor. Mücahit ise şöyle diyor, bütün ameller ve iyilikler şeklinde ayet. kendisine ulaşan bütün haberler, önce bunların Allah'tan geldiğine, Allah'ın buyruklarının da sınıflandırılamayacağını anlaması, buna göre kendisine gelen her şeyi uygulama zorunda olduğunu hissetmesi, bu sorumluluğu taşıması, Resulunun getirdiklerini Böyle tasdik etme mecburiyetindedir diyor Mücahit radıyallahu anh Şeyhul İslam İbni Teyme ise şöyle diyor Ayetten Murat şudur Muhakkak ki Allah İslam'ın tümüne Teslim olmayı emretmiştir Bundan dolayı İslam'da olan Her şeye girmek Uygulamak Yaşamak Ve bunu hayatında Düstur etmek gibidir Tevessüm olarak bir sadaka, tevessüm göstermek olan bir sadaka da düşününüz bir sadaka, tevessüm etmeniz bir sadakadır. Hanımınızın ağzına bir lokma koymanız bir sadakadır. Ne kadar cüz'i şeyler. Bunu da en âlâ olan kelime-i tevhidi de bu ikisinin arasını hiç ayırmadan gücünün yettiğince yaşama mecburiyeti vardır diyor İbn-i Teynir Allah müminleri her birden selamete ve barışa çağırma izahı budur. Selamet ve barış İslam'dır. İslam'ın tümüne sır baştan topluca anlamı da budur diyor. Gerçekten meydanda iki yol vardır. Ya bunların tümüne sarılmak vardır ya da bir kısmını itaat edip bir kısmını reddetme vardır. Ama kavli olarak direkt olarak reddetme vardır. Ama amel etmeden reddetme vardır. Bunların ikisi arasında da hiçbir fark yoktur. Mümin için meydanda birkaç yol yoktur. Bazen onu bazen bunu tutamaz. Bazen iyi bazen kötüyü tutamaz. Gücü yettiğince sil baştan İslam'ın getirdiği bütün prensipleri yolunu tutar. ...bu durumda hareket eder... ...diyor İbni Teymiye... da 7. cil... ...267'de... ...meydanda ve ortada kalan... ...hiçbir yol yoktur... ...onun için... ...dinin bazı bazı kurallarını şuradan... ...bazı bazı kurallarını buradan... ...bazı bazı prensiplerini buradan... ...alma hakkına sahip değildir... ...topluca sil baştan... ...Kuran ve sünnetten alma gücü yettiğince de bunları uygulama mecburiyeti vardır ey iman edenler hep birden silme topluca barışa girin anlamı budur diyor öyleyse Allah ve emredik emredip teşvik ettiği her şeyi itaattir velev ki emrolunan şey emrolunsun emrolunanın gözünde küçük olsun büyük olsun itaat edenin gözünde Asli olsun, fer'i olsun, küçük olsun, büyük olsun, küllü olsun, cüz'i olsun bunların hepsine iman etme, itaat etme mecburiyeti vardır. Yine katedenin getirdiği delili burada da zikrediyor. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de sadakadan bahsederken azken verin diyor. Burada cüz'i olanına itaat istiyor ve zekatı emrediyor büyük olanında emrediyor burada sana seçme hakkı vermiyor uygulama ve yaşantıda seçme hakkı vermiyor yine iman yetmiş küsur şübedir bunun biri en alası la ilaha illallah en ednası da insanlara eza veren yoldaki bir şeyin giderilmesidir bu rüküllerin tümü farzdır geliş şeklinde de fazdır Bunları cüz'i ve külli olarak ayırma yetkisine hiç yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Başka bir ibareyle İslam'ın hüküm, hükümleriyle hükümlerile amel yettiğin yettiği olur. Güç yetmediği şeyi Allah zaten o insanlara emretmemiştir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'tan gücünüz yettiğin yettiği kadar korkun. Teğrip suresi ayet 16. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler yasakladığım şeylerden kaçınınız. Sizi emrettiğim şeyleri gücünüz yettiğince yerine getiriniz diye emretmiştir. Buhari ve müslim hadisi. 1830 numaralı hadis. Sizleri yasakladığım şeylerden sakının. Emrettiğim şeylere gücünüz yettiğince sarılın. Ve bunların arasını ayırmayın. Bu muazzam ayrım aslı ve feri külli ve cüz'i olarak hiçbir ayrıma gitmemiştir. Hiçbir insanda bunların arasını ayıramaz. Onun için şu günah ufaktır bunu işlesem ne olur? Şu hayır zaten basittir bunu yapsam ne olur? Hatta İslam dini bunu o kadar özleştirmiş o kadar açıklamıştır ki insana hiç reddedeme reddedemeyeceği cevapları vermiştir birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız iman etmedikçe de cennete giremezsiniz cennete girmeye imanla imanı da birbirini sevmeyle birbirini sevme bizim nazarımızda cüzi küçük olan bir şey ama sonucunu oraya öyle bir yere getirmiş ki sonucu bunun ya cennet ya da cehennemdir onun için ben şunu sevmesem olur mu? Ben şundan ilgilenmesem olur mu? Ben şuna gidip gelmesem ateşe mi giderim şeklinde bir ayrım yapamayız. Gücümüz yettiğince müminleri sevmek zorundayız. Onun için ey Rabbim müminlere karşı kalbimde kin ve nefret bırakma diye Allah Resulü dua etmiştir. Bizim nezdimizde emrolunanın nezdinde sevmek küçük olsa bile... Bu küçüğün neticesi ya cennet ya da cehennet hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bunu böyle yaparsanız cezası hem dünyada hem de ahirettedir. Bakara 85. Buradaki kitabın bir kısmını iman edip bir kısmına itaat edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz ayeti kerimenin tefsirinde bu ayeti kerime iman edenler hakkındadır diyor i̇bn Kesir çünkü bir kısmına itaat ve iman söz konusu başında kafirler itaat ve iman etmedikleri için bu ayet direkt müminlere hitap eder ey müminler siz bu kitabın bir kısmına itaat bir kısmına isyan mı ediyorsunuz bunun neticesinde Dünyada zelil ve hakirlik ahirette de acıklı bir azap vardır diyor. Yine katede radıyallahu anh diyor ki bu ayette Kur'an-ı Kerim'de emredilen ilili ufaklığı tümle itaat gerekir. Bir kısmına itaatsizlik basit dahi sayılsa kişinin ateşe girmeye sebebiyet verebilir. Bu kişinin bilgisiyle ve cehaletiyle bilmemesiyle alakalıdır diyor. Bakara 85'in ayetin tefsirinde Yine İbn Abbas diyor ki Bir kısmına itaat bir kısmını inkar Red mi ediyorsunuz ayetinden ka kasıt Müminleri kastetmiştir O müminler tekrar tekrar iman ederler Ayeti gibidir bu diyor Bundan maksatta şudur Allah'ın bir emri bir yasaya geldiğinde itaat ederler Sonra tekrar bir emir bir nehi geldiğinde Tekrar itaat ederler Tekrar iman edin, tekrar itaat edin, tümüne iman edin ayetinden maksat da budur diyor. Ayet diyor ki ey iman edenler iman edin. O ayetle İbn-i Mesud bunu açıklıyor. Zaten iman etmiş bir daha nasıl iman edecek? İbn-i Kesir Rahimullah diyor ki burada ey iman edenler iman edin. Kur'an-ı Kerim'deki tekrar ayetlere iman edin. Aynı hükümdeki ayetlerin tümüne iman edin. Ayetlerin başına ve sonuna iman edin. İtaat edin, tasdik edin, uygulayın diyor. İman ettik, tekrar bir hüküm geldi, tekrar iman ettik. Kabul ettik, tekrar bir hüküm geldi, onu da kabul ettik. Hanımlarla bu konuda şeytan çok uğraşır. Kısa konluca sokağa çıksam, balkona çıksam cehenneme mi giderim? Allah'ın Resulü kısa konluğu Cehenneme mi giderim sözün üzerine ateşten makaslarla kesilir diyor. Koku sürmüşüm çıkmışım bu beni kafir mi eder? Allah'ın Resulü buyuruyor ki koku sürüp de sokağa çıkan bir kadın o kokuyu hissettiği erkeklerle zina etmiş gibidir diyor. Bakınız bir koku bizim nezdimizde emrolunan bizlerin nezdinde ne kadar cüz'i ama verdiği sebebiyete bakınız o kokuyu hisseden kişilerle zina etmiş hükmündedir diyor. Bileziğimi taktım haram mı bu? Zina mi, gibi midir diyor. Allah'ın Resulü sevdiğinin konunda ateşten bir halka görmek isteyen ona altın taksın diyor. Senin nezdinde altın takmak cüz'i olabilir ama İslam prensiplerinde ateş diyor Allah'ın elçisi buna. Yine biz erkeklerde de buna benzer bazı bizlerin nefsinin ortaya sunduğu tutarsız şeyler var. Allah bu dini amel etmek konusunda cüz'i ve külli, fiili ve aslı olarak ayırt etmemiştir. İbn-i Teymi diyor ki bunun ne Kur'an'da ne sünnette ne de icmai ümmette böyle bir kayda yoktur diyor. Ancak avam olan insanlar dine sıkı sarılmadıklarından dolayı böyle bir ayrıma gitmişlerdir. Bunu yapsam ne olur ki? Bunu taksam ne olur ki? Bunu bunu yapsam ne olur ki diye böyle bir ayrıma gitmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanın şübeleri olarak isimlendirilmemiştir ve tümüne denilmiştir. La ilahe illallah'la yolda insanlara eza veren şeylerin giderilmesine kadar tümüne evet ikinci başlık ayırma davet için engeldir onlara nasihatlerimiz şudur eğer onlar vacip veya sünnet tutmanın gereğini ve bunlarla amelini reddetmeyi etmiyorlarsa o zaman bu insanlar böyle bir ayrıma gitmeden tümü tasdik etmeliler Niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışıyorsunuz? Bu müminlere yakışmaz. Allah'ın yolundan çevirenlere ka karşı şüphesiz ki Allah'ın azabı ciddiden çetindir. Niçin Allah'ın yollarını evip büyümeye çeviriyorsunuz, kalkışıyorsunuz? Bunun azabı ciddiden çetindir. Müminleri doğru yoldan saptırıyorsunuz. Gencin birisi bir şey soruyor ona yaralmak için ya he bir şey olmaz yapabilirsin niçin Allah'ın yolunu sattırıyorsun niçin eğri duyu yollara suluk ettiriyorsun İbne Abbas diyor ki bu ayetten maksat cennet ile cehennem ehli arasındaki şu konuşma gibidir diyor cennet ehlindeki alan o cennet cehennemdekilerine sorarlar biz sizin anlattıklarınızla cenneti kazanmışken sizi bu sakar cehennemine atan şey neydi? Biz size anlatırdık. Fakat biz uygulayan değildik. Size anlatırdık. Biz eğri büğrü yollara giderdik. Anlamında İbni Kesir'de böyle geliyor. Katede ise onlar Allah'ın yolunu eğri büğrü derler. Onlar Allah'ın hüküm ve kanun kurallarını sınıflandırarak bölük bölük yaparlar. Şunu yapın, bunu yapın. Bunu yaparım, bunu yapmam. Önce bu, sonra bu şeklinde sınıflandırırlar diyor. Allah'ın kastettiği budur. Ve insanlara yaranmak için sözleri eğip gülerler. Şeytan sizi anmaktan ve namazdan alıkoymasın. koymasın, Koymak ister artık vazgeçtiniz değil mi maide 91 Rabbinizin bu öğütleri karşısında bu delilleri karşısında size hüccet beyan olduktan sonra bu tutumlarımızdan vazgeçtiniz değil mi diyor yine İbni Abbas diyor ki kalplere su serpen insanları rahatlatan bu ayet diyor bizleri rahatlatmış ve Allah'ın dini kanunları üzerinde insanlara anlatmaya başladık diyor Önceki eğip büyersiniz ayeti indiğinde ben diyor ve benim gibiler anlatmayı tebliği bırakmıştık diyor. Allah korusun hata ederiz de varacağımız yer cehennem olur diye. Sonra Allah'ın nasihatlarını, ayetlerini duyup da vazgeçtiniz değil mi? Maide 91 ayeti inince kalplerimize su serpildi. Bu ayette diyor şu maksat vardır. İnsan bilmeden yaptıkları hatadan dolayı bu haberlerin ulaşmasıyla vazgeçtiniz değil mi ayeti tövbe edip bir daha eski niyetlerinize eski arzularınıza eski yolunuza devam etmediniz değil mi ayetten maksat budur diyor. Evet böyle bir ayrımın zabıt ve delili var mıdır bu sınıflandırmanın delili var mıdır? Sonra bu taksime cüret ederek her şey için bir cüz imidi, yoksa küllü miydi, kabuk muydu, öz müydü diye bir ayrıma gidenlerin bu konuda hiçbir delilleri yoktur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurdu. İman yetmiş küsur şübedir. En alası La ilahe illallah en ednasıysa insanlara eza veren bir şeyin giderilmesidir. Ve içlerinde cüzleri vardır. En büyüğü en küçüğü arasından haber veriyor. Bunların hepsi imandır. Bunları ayırmaksa bidatçıların ve bidattır diyor. Failini failinin imanını artırması Terk edenin, imanın azalması gerektirir. Öyleyse, öyleyse bundan mertebe daha hala bir ameli terk etmenin hali nasıldır diye bir şüphe gelince. Biz deriz ki şüpheler ancak tebliğ içindir. Tebliğ ederken bu sınıflandırmanın hiçbir sakıncası yoktur. Amelde, kabulde, uygulamada, tasdikte verir bizim bu anlattıklarımız. Burada diyor ki katede radıyallahu Allah buradaki diyor sınıflandırma teblihte söz konusudur diyor Mazvin bin cebelinde yemene gönderildiğinde bahsedildiği şey budur diyor yani bunda ayırt etmede bir sakınca yoktur fakat bunlar kabulde tasdikte amelde harekette olamaz bu sınıflandırma teblihte böyle bir şey söz konusudur sen insana tebliğ edeceğin zaman onu cüz'i şeylere değil de küllü büyük olan şeylere tebliğ etmelisin Ameldeki teferruatlarla değil, şirkten korundurmak zorundasın. Demek ki bu ayrım nerede olabilirmiş? Teblihte olabilirmiş. Amelde, kabulde, tasdikte böyle bir ayrım söz konusu değildir. Küçük şeylerin ve cüz'i saydığımız şeylerin ateşe girmeye, cennetten çıkmaya sebep midir? Küçük saydığımız, cüz'i saydığımız şeylerin cennetten çıkmaya, ateşe girmeye, ateşten çıkmaya, cennete girmeye sebep midir? İnsanların cüz'i veya küçük gördükleri, büyük gördükleri şeyler kişinin cennete girmesine veya cennetten çıkıp ateşe girmesine sebeptir. Adamın biri yolda yürürken, bakın muhtemelen kardeşlerim, ne kadar küçük şeyler insanın cennete girmesine sebep oluyor adamın birisi yolda yürürken dikenli bir dalı alıp yolun kenarına atar Allah'u azze celle'nin hoşuna gidip onu affeder ve cennetine koyar Ahmet bin Hanbel'in Müsnedinde, Buhari'de ve Müslim'de rivayet ediliyor adamın birisi yolda yürürken dikenli bir dal görüyor Dala alıp kenara atıyor Allah'ın çok hoşuna gidiyor ve bundan dolayı o kişiyi cennetine koyuyor diyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Buhari'de ve Müslim'de gelen bir hadiste dahi bir kadın bildiğiniz üzere ağzı açılmış dili solunur, kuyudan su içmeye çalışan bir köpeği ayakkabısını açarak o köpeği sular Allah'u Azze ve Celle bu bağı kadını affedip ve cennetine koyar diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen hadiste bizim nezdimizde cüz'i olan, ufak olan bir şeyde dedik ki amelde, uygulamada, kabul ve tasdikte cüz'i ve külli olarak ayrılmaması gerekiyor. Teblihte bu söz konusudur. Evet şey Neha'yı diyor ki cüz'i ve külli hükümleri diyor umumdur diyor. Ayetteki kast edilen şey hiçbir ayrım yapmadan tümü anlamındadır diyor. Yeryüzünde temkine hak sahibi olanlarsa bunlardır diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadı, kadının birisi bir kediye kızar bu kediyi banyoya hapseder. Ne yiyecek bir şey verir ne de dışarı çıkıp haşereleri yemesine müsaade eder. Bundan dolayı Allahu Azze ve Celle ona gazaplanır. Bundan dolayı onu cehenneme atar diyor. İki tane cüzi cennetten örnek verdik. Yoldan dalı kaldırdı. Efendim köpeği suladı. Hem de zani bir kadın. Burada da kediyi hapseten bir kadının cehenneme girmesinden bahsediyor. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yiyor. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Sağ elinle yemiyorum diyor. Allah Resulü yiyemez olasın diyor. Adamın eli bir daha tutmayıp felç oluyor. Ve hakkında ayet iniyor. Her kim peygamberin emrine muhalefet ederse dünyada başına bir bela, ahirette acıklı bir azaptan sakınsın. Yine biz emrolunanların yanında cüz'i bir şey, sol eliyle emek gidiyor. Dinden mi çıkar, kafir mi eder, cehenneme mi gider? Evet, bahsettiğimiz üzere, e, fert fert, ufak ufak ceh cehenneme götürecek yollardır. Yine burada, kadınların Allah Resulü, koku sünürü sürünerek dışarı çıkmayınız. Süründüğünüz kokunuz kimin burnuna isabet ederse, onunla zina etmiş gibisiniz diyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Bizim nezdimizde cüz'i sayılan ufak sayılan sevgimiz ya bizim cennete ya da bizim ateşe girmemize sebep oluyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cüz'i sayılan sonunda ateş diyen kişiye ateş değdiren sebepler isar topuklarını aşan eteği açtığı nispette ateştedir yine elbisesini topuklarından aşağıya indirenin topukları ateştedir yine abdest alırken topukları yıkanmayan abdest azaları değmeyen ateştedir diyor görüldüğü gibi çok cüz'i saydığımız şeyler topuğumuzu aşarsa kafir mi oluruz Allah Resulü ateştedir diyor Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir misva e, ne diyor sahibinden diyor o m, hak sahibi olandan kabz ederse e, onu himaye ederse eline geçirirse bu onun için bir ateştir diyor. Misvak gibi cüz'i bir şeyi bile kabz etmek ona el koymak onu zorla himayene geçirmek o kişi ateştedir diyor. Muhtelaf ateşler. Bir misvak ya bu da mı ateşe götürür? Ama konunun sohbetin başına döndüğümüz zaman ayetin tefsirini İbni Kesir'den okuduk altını boşaltıyor İslam'ın. Kuru bir dal, kuru bir ağaç haline getiriyor. O şeyler ateşe girmeye sebep oluyor. Kim bir misvağın dalını birinden kabz ederse e, ambara himaye ederse ee, onun karşılığında ateş vardır yine Allah sunu sizden biriniz basit bir söz söyler de sizin yanınızda o söz basit Allah'ın yanında o söz, söz çok büyük olur bundan dolayı 70 bin yıl yanar diyor kişi bakın bir basit bir söz bizim yanımızda çok basit Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kibirlenerek yürüyenler, böbürlenenler cehennem ehlindendir, ateş ehlindendir. Onlara cennet haram kılınmıştır. Kibirlenmek, böbürlenmek, insanları aşağılamak, onlara yüksek, kendini yüksek görerek bakmak, onların yaratılışlarıyla alay etmek... Allah'ın vermiş olduğu yaratmış olduğu fiziki yönleriyle alay etmek onları küçük görmek görenler diyor cennete giremezler diyor yine bizim nezdimizde e, cüz'i sayılan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde hardal tanesi kadar kibir taşıyan cennete giremez diyor onun kokusunu dahi alamaz muhtemelen kardeşlerim bir misvağın dalı topukları aşan eteği, birine aşağılarcasına bir söz söylemek, bir kediyi yiyeceksiz bırakmak, birini sevmemek Müslüman olduğu halde, kişinin ya cennete ya da cehenneme girmelerine sebep oluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Cüz ile küllü olsun, her meseleyi gücünüz yettiğince sıkı sarılın. Yani büyük olsun, küçük olsun. Her meseleye gücünüz yettiğince... ...sarılın. Ahmet bin Hanbel'in... ...müsnedinde. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurmuştur. Saflarınızı düz tutun. İhmal etmeyin. Kalpleriniz... ...birbirinden ayrılır diyor. Safların düzgün olması... ...kalplerin birbirine ısınması... ...İslamın güçlenip... ...izzet bulması... Safların birbirinden ayrılması, sık ve düzgün tutulmaması, kalplerin ayrılması, İslam'ın güçsüz ve zayıf düşmesi, Müslümanların birbirinden ayrılması, dağılması anlamına geliyor. Saftaki bir düzgünlük bizim nezdimizde yine çok cüz'i olan bir ifade. İnsanlar iftarı erken açmakla Bakın muhterem kardeşler, Allah aşkına çok cüz'ü saydığımız şu şeylere bakın. İnsanlar iftarı erken yapmakla devam ettikleri sürece bu din aziz olacak, yücelecek, devamını yükselecek. İnsanlar iftarı geciktirdikçe bu, dil bu din aşağılanacak ve zelil olacak. Ya iftarla dinin yücelmesi, alçalması ne alakası var? Nefsimiz bize bunu söyler. Ama bahsettiğimiz gibi İslam bir bütündür. Her çektiğin taş, her aldığın kum tanesi temelin yıkılmasına, altının boşalmasına bir sebeptir muhtemelen kardeşlerim. Şu temelin altından yavaş yavaş birer tuğla kadar taşlar al. Bu binayı kısa zaman içerisinde çökermeye sebep olacaklar. İnsanlar iftarı açmakla erken davrandıkça bu, bu din yücelecek, yükselecek, ateşi sönmeyecek, kafirler zarar veremeyecek. İnsanlar iftarı geciktirdiği sürece de bu din aşağılanacak ve zelil olacak. Bizim nezdimizde yine cüz'ü olan şey. Müslim Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geliyor yine. İyi düşün, hayır ve bu dinin zahir kalması nasıl iftarla, iftarı açmakla alakalandırılıyor ki? Bundan dolayı nasıl sendeki bir amel, ibadet küçük olup da amel ve ibadetini etkilemiyor ki? Rabbimizin şu ayeti de bunu haber vermiyor mu? Kim zerre miktarı kadar hayır yapmış ise onun karşılığını görecek yine kim zerre miktarı kadar şer işlediyse onun da mutlaka karşılığını görecektir İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki Zilzele suresi 7 ve 8. ayette Müslüman diyor şunu bilmeli cüz'i yaptığı şeyi de külli büyük yaptığı şeyin de mutlaka diyor karşılığı olacağını yaptığı bir sürü küçük şeylerin birikerek Kendisini ateşe götürecek büyük şeyin olmasından korkması gerekiyor. Bir günde kaç kere küçük saydığımız günahları işliyoruz. Küçük saydığımız kelimeleri işliyoruz. Veya insanlara alçaltılmış ve küçültülmüş olarak bakıyoruz. Kendimizi faziletli olarak görüyoruz. Bir günde kaç kere bunu yapıyoruz. Bunlar bir araya geldiğinde Allah korusun bizi yakan ateş olmaz mı? Aynı Allah'ın Resulü'nün buyurduğu gibi. Kişi ateşini kendisi dünyadan götürür. Orada vardır, vesilesi olur. Düşünün diyor bir suvari birliği. Çölde yürüyorlar. Yemeklerini ısıtacak bir ateş, bir yakıt yoktur diyor. Çölde ne olur ki yakacak? Herkes dağılır, çevreden ufak tefek çar çöp toplarlar diyor ufak defek çöpler toplarlar. Bunları bir araya biriktirdiklerinde büyük bir yığınak olur. Bunları yakarlar. Yemeklerini ısıtacak bir ateş çıkar diyor. Ey ümmetim sizin günahlarınız da böyledir diyor. Sizi yakan ateş olur. Bu küçük işlersiniz, bu ne olacak işlersiniz, bu kafir mi olacak edecek işlersiniz. Hepsini toplarsınız, toplarsınız da Allah korusun bizleri cehennem ateşine götürecek şeyler oluştur, olur onun için bunlardan sakınmamız gerekiyor bu konudaki şüpheler şöyle şüpheler gelebilir nasıl ayrım yapmayacağız eğer böyle bir ayrım tavsir etmezsek yapmazsak nasıl amel olur şimdi biz namazla veya bir hayırı bir mi tutacağız Farz oruçla nafile orucu bir mi tutacağız? Böyle bir şüphe geldiğinde hiç şüphesiz ki bunların hepsi birbirine eşit değildir. Bunların arasında işlendiğinde sahibine büyük veya küçük ecirler, büyük ve küçük günahlar getirecektir. Allah Resulü'nün de buyurduğu gibi, siz yasakladığım şu büyük günahlardan kaçınınız. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi siz büyük günahlardan kaçınırsanız Allah sizin küçük günahlarınızı örter. Nisa 31'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de sizi günahların en büyüğünü haber vereyim mi? O şirktir diyor. Her kim ondan kaçınırsa dinini korumuş olur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi helak eden yedi büyük günahtan sakınınız diyor. Evet burada sakınma yönüyle veya tebliğ yönüyle bir ayrım vardır. Fakat gücün yettiğince bunların tümüne sarılma, tümüyle amel ve ibadet etmense emirdir. Bunu tebliğ ederkense böyle bir ayrıma gidilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderirken, onlar Allah'ı bilen bir kavimdir. Ey Muaz, onları Allah'ı birlemeye davet et. Kitab ehli bir kavim. kavim. Bunda sana itaat ederlerse onlara günde Allah'ın beş vakit namaz farz kıldığını emret. Bunlar da sana itaat ederlerse sınıflandırıp getiriyor. İbni Teymiye Raymullah diyor ki teblihte emri bir maruf neyi anil münkerde bu sınıflandırmayı yapmak caizdir. Amel ve ibadette kabul ve tasdikse tasdikte böyle bir sınıflandırma ne kitapta ne sünnette ne de icmada mevcut değildir diyor nerede sınıflandırılabilirmiş tebliğ ederken böyle bir sınıflandırılma yapılabilir Allah'ı bilmeyen birlemeyen bir insan oruç tutsan olur orucu anlatsan ne olur onun için önce ona Allah'ı birlemeye davet etmek gerekiyor ne zamana kadar itaat edinceye kadar Allah'ı birleyinceye kadar. Ondan sonra günde beş vakit namazı, ondan sonra haccı, zekatı bunları emretmek gerekiyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve iman edip yararlı ameller yapanlar, Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilene inanınlar. Günahlarını Allah örtmüştür ve ahirette onları düzene sokacaktır. Muhammed suresi ayet 2'nin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen hadiste her kim büyük günahlardan sakınır, dinini, iffetini, namusunu korur. İki dudağın arası diline, iki bacağın arasına sahip olur. İnsanlara hakkını verir. Hak sahibine hakkını verir. Din olarak İslam'ın, Rab olarak Allah'ı nebi olarak beni tasdik ederse bunlara bana garanti verirse ben de ona cenneti garanti veririm. Her kim de bunları tasdik eder insanlara ait olan hakkı kendi himayesine geçirir ve onlarla helallaşmadan ölürse muhakkak ki ona cennet haram kılınır. Ona cennet haram kılınır. Demek ki öyle şeyler varmış ki Emrolunan şeylerin bir kısmını yapıp içinden bir kısmını terk ettiğin zaman yaptığın o şeyleri bozup ifsat ediyor. Onun için emrolunan o şeylerin irili ufaklı saymadan tümünü tasdik edip kabul edip amel etmek gerekiyor. Allah'u Azze ve Celle bizi din olarak İslam'ı Rab olarak Allah'ı seçtikten sonra getirdiği bütün emir ve nehirleri irili ufaklı tümüne Teslim olan kullarından eylesin bizleri. Böyle bir ayrım yapmadan eşimize, çocuklarımıza, hanımlarımıza, soy ve sopumuza bizleri örnek ve önder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alem. İzlediğiniz için